ve insana tecelli eden isimlerin bu fâni ve kısa hayattaki cilveleriyle alemi bekada onların aynesi olan insanların ebedî cilvelerine mazar olacaklarına işaret ederler. Evet, ebedînin sadık dostu ebedî olacak ve bâkînin aine izi şuuru bâkî olmak lazım gelir. Hayvanların ruhları baki kalacağını ve Hüdüdü Süleymani aleyhisselam ve nemli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 bütün zihayat, zîruh, zih zîşuur, zih senin mülkünde, yalnız senin kuvvet ve kudretinle ve ancak senin irade ve tedbirlerinle ve rahmet ve hikmetinle, rububiyetinin emirlerine teshir ve fıtri vazifelerle tavzîf edilmişler. Ve bir kısmı, insanın kuvveti ve galebesi için değil, belki fıtraten insanın zaafı ve aczi için, rahmet tarafından ona musahar olmuşlar.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 Evet, kalplerde perdeyi gayb da ihtar edici bir zata bakan hiçbir hatıratı gaybiye ve ilham edici bir zata baktıran hiçbir ilhamatı sadıka. Ve hakka yakin suretinde sıfatı kutsiye ve esma Hüsnanı keşfeden hiçbir itikadı yaine. Ve enbiya ve evliyada bir vacibül vücudun envarını aynı yakın ile müşahede eden hiçbir nurani kalp ve asfiya ve sıdddi bir halık-ı şeyin ayatı vücubunu ve berahini vahdetini ilmel-yakîn ile tasdik eden, isbat eden hiçbir münevver akıl yoktur ki senin vücubu vücuduna ve sıfatı ı kutsiyene ve senin vahdetine ve ehadiyetine ve esmâ-yı hüsnana şahadet etmesin, delâleti bulunmasın ve işareti olmasın ve hilasa bütün enbiya ve evliya ve asfiya ve sıddıkînin imamı ve reisi ve hülasası olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ihbarını tasdik eden hiçbir mucizatı bahiresi ve hakkaniyetini gösteren hiçbir hakikatı aliyesi ve bütün mukaddes ve hakikatlı kitapların hülasa hülasası olan Kur'an'ı ı mucizül beyan'ın hiçbir ayeti tevhidiyeyi kat'ıası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 bütün onlar, senin mülkünde senin emrin ve kudretin ile senin irade ve tedbirin ile senin ilmin ve hikmetin ile musahar ve muazzzaftırlar. Takdis, tekbir, tahmid, tehlil ile küre arzı bir zikirhane azam, bu kainatı bir mescidi ekber hükmünde göstermişler. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavativel ara değiln, ya haıyı veya halikı külü şey.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 سعيد نورسي